bu sözler bana 4 ayrı şairi hatırlatıyor. iki tahmis, iki kıt'a. Beşerden 10 mısra. İlk beşinin sahipleri Şair Baki ile Yahya Kemal Beyatlı. Diğerinin sahipleri de Kanuni merhum ile Şair Fevri. Ar ar dedik hadi dil dara. Kimi kimi ar ar dedik hadi dil dara. Kimi Elif. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Aslında aynı şeyi söylemişler ama söyleyiş farkları var. Üslup farkları var. Baki merhumun beytine Yahya Kemal Beyatlı'nın taştiri, taştir yarma. Bu edebiyatımızda çok güzel bir üslup. Beyt'in arasına, iki Mısra'nın arasına üç Mısra'yla giriyor sonraki şair ve muazzam bir eser ortaya çıkıyor. Baki ve Yahya Kemal gibi iki büyük ustadan da çıkan kıta şu. Sualinize birebir cevap teşkil ettiğini düşündüğüm. Fermanı aşka can iledir inkiyadımız. Pürdür hayali yar ile her lahza yadımız. Mevkuftur o mahe samimi fuadımız ahir varınca haddine hastiyi şadımız, hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Bire bir günümüz Türkçesine önce tercümesine çalışayım. Aşkın fermanını tebellü ettiğimiz zaman bize o ferman tebliğ edildiği zaman zerre kadar kazanın hükmüne, kaderin hükmüne itirazımız olmaz. Hemen Can ile boyun eğeriz. Bunu canımıza minnet biliriz. Hayır. Hemen anlaşılacağı üzere e, beytte mevzu bahis olan aşk Allah aşkıdır. İlahi aşktır. Zaten aşk da odur. Efendim Hayır. Baki merhum söylüyor yine Efendim kemali aşk ey Baki seraser sırrı vahdettir. Muradı cümlenin birdir bütün dünyayı söyletsen. Aşka dair kim ne söylüyorsa söylesin diyor. Hepsi haddizatında ilahi aşkın e, mertebesidir. Ona doğru giden bir hikayenin başıdır, ortasıdır. Ama neticede aşk Allah'a mahsus. Ve bu sözlerin izahına girmeden önce şunu hemen belirtmekte yarar var. Bayezid-i Bistami Hazretleri oğluna Yavrum Allah'ı seviyor musun diye sana sorulacak olursa Sus çünkü sevmiyorum desen maazallah kafir olursun, seviyorum desen onu sevenlerin hali sende yok ki cevabında bulunmuştur, vasiyetinde bulunmuştur. Fermanı aşka can iledir inkıyadımız, hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Aşkın fermanı bize tebliğ edildiği zaman, biz muradı ilahinin ne olduğunu anladığımız zaman, tebellü, emri aldığımız zaman zerre kadar inat etmeden can ile başımızı eğer efendim boyun eğer ve inkiyat, inkiyat ederiz kay, ıı, teslim oluruz o emre, o hükme fakat araya girdiğimiz sıralarda da Yahya Kemal muazzam bir şerh yapıyor <gülüyor> fermanı aşka can ile dediğin kıyadımız pürdür <gülüyor> hayali yâriyle her lahza yadımız. Bizim hatırımızda, hayalimizde, kalbimizde ondan başkasına yer yok. Biz başkasını düşünmeyiz bile. Ee, nazarı dikkate almayız. Sultan Fatih bir beytinde öyle söylüyor. Ee, eğer sevgilisinin rızası yoksa herhangi bir işte, hakkın rızası yoksa, herkes onu göklere çıkarsa hiç kıymeti yoktur. O razı olmuşsa herkes razı olmuş demektir. Böylelikle buraya kadar yapmaya çalıştığımız şerhten anlaşılan bir, hiç itiraz etmeksizin gönülden, candan emrine baş eğmek hakiki aşkın birinci şahidi. <gülüyor> Ondan başkasına gönlünde yer vermeyip hep onu anıyor olmak bir diğer ikinci şahidi. <gülüyor> Mevkuftur o mahes hamimi fuadımız. 2'den kuvvetlendirerek Yahya Kemal diyor ki o ay gibi olan sevgiliye tutkun, tutulmuş, mevkuf vaziyetteyiz. Ee, biz o yörüngenin dışına çıkamayız. Hani pervane mumun etrafında dönerken hiç başka bir yere gitmez, gidesi gelmez, gidemez. Bilakis e, canı bahasına yaklaştıkça yaklaşır, yakın, en son tahammülünü aşar ve kendini bırakır ateşe. O vaziyeti anlatıyor. ''Ahir varınca haddine hastiyi şadımız.'' Yahya Kemal'in son mısrağı, bu kıtadaki son mısrağı. E, sona gelince de, yani biz irci'i emrini aldığımızda, yani hakta ala kendisine dönmemizi bize emir buyurduğunda, yani ecel geldiğinde, ''Serrece itiraz etmeksizin hükm kazaya zerra kadar yok inadımız.'' diyerek, burada tabii şu anlaşılıyor, Gayrı'dan uzaklaşmadan yara yaklaşılmaz. Bunun tasavvufi literatürde şöyle bir karşılığı var. Teberri olmadan tevellî olmaz. Yani iki zıddın sevgisi bir kalpte asla birleşemez. Aşkın, sevginin samimi aşkın en canlı şahidi, en belirgin şahidi şudur ki gayrılarla uyuşamaz aykırı gidenlerle uyuşamaz bu öğrenilecek öğretilecek bir şey de değildir kendiliğinden öyle olur efendim kalbi kabul etmez yani nefretle karşılar teberri etmek uzaklaşmak sırtını dönmek uzak kalmak tevelli yaklaşmak teberri olmadan tevelli olmaz Allah sevgisi biraz önce Bayezid hazretlerinin kelamında ifadesini bulduğu üzere Üzerinde konuşulması caiz olmayan bir saha. Konuşanlar bilmediği için konuşurlar, şimdi olduğu gibi. Fakat işte biz zehri yutmaktansa, şekerin adını almak eftaldir. Fehvası mucibince cüret ediyor, cesaret ediyor. Haddimizi aşarak bunları söylüyoruz. Şairlerimize de yaslanıyoruz onların sözlerine. Bu anlattıklarımı diğer iki şair Kanuni Sultan Süleyman yani şair Muhibbi ve adamlarından olan şair Fevri'nin Beş Mısra ile biraz daha açmamız gerekirse diyor ki ilk üç Mısra Fevri'nin Kılsalar ki o yindacağına cismi ifkarım dünim, ey şeyinden bir kadem atmam ya bana hak alim, çün buyurmuş Hazreti Sultan Süleyman bin Selim Oldur aşk ehlikim olur köy yedil berde mukim eyleyip divanelik davubey aban istemez. Beşeri aşk üzerinden anlatıyor meseleyi. Yani biraz metafor kullanarak böyle simge kullanarak anlatıyor. Ey sevgili diyor senin peşinde çok dolaşıyorum diye sizin köyün delikanlıları beni ölümle tehdit edip kılıcı kaldırıp deseler ki baştan aşağı seni ikiye ayıracağız bak buralara bir daha gelmeyeceğine söz vermezsen biçeceğiz seni deseler bile yar eşeğinden bir adım yabana gidersem uzağa gidersem namerdim zira bu işin uzmanı olan Sultan Selimoğlu Süleyman şöyle buyurmuş son iki mısra artık Sultan Süleyman'ındır yani şair muhibbinin Odur ki aşk ehli öyle biridir ki şartlar ne olursa olsun yar eşiğinden uzaklaşmaz, başka bir yere baş koymaz, ferhat gibi çılgınlık edip daha Mecnun gibi yoldan çıkıp çöle sapmaz, ikisi de hata etmiştir diyerek o meşhur aşıklar üzerinden hakiki aşkı tarif ediyor.